Herkese mutlu günler. Ben Seçil Türkkan. Bugün... Balık Gözü'nün 31. programındayız ve biliyorsunuz ki Balık Gözü iki haftada bir yayınlanıyor artık. En son 29 Mayıs'ta bir program yapmıştık ve o programda da 19 Mayıs'ta bir kadın ve erkek güreşçi güreşmişti bir çift ee, ve ardından bununla ilgili bir soruşturma açılmıştı. Ee, bu meseleyi de İlknur Hacı ile konuşmuştuk. Kendilerinin bu soruşturmaya karşı yürüttükleri bir imza kampanyaları vardı e ardından aslında gündem yine bir taraftan da kadınlar üzerinden yürüyor ve iki hafta içinde de yine birçok şey oldu ki mesele sadece kadınlar değil birçok şeyin değiştiğini gördük gördük ve bir taraftan da çember biraz daha daraldı diyebiliriz. Kötümser bir tablo çizmek istemem ama birazdan okuyacağım bu haberlerde e buna işaret ve delalet diye düşünüyorum. Önce... Haberlerden bahsedeyim aslında çok detay vermeden sadece geçtiğimiz hafta içinde sadece bir tarihe kadar olan e, şeyleri söyleyeceğim. E, biliyorsunuz hatırlarsınız siz de polise astımlı olduğunu söylemesine rağmen bir biber gazı yiyerek ölen bir e, genç vardı. Ve e, yine hastane önünde eylem yaptı ailesi bunun üzerine ve cenazesinde de üstelik ailesine tekrar biber gazı sıkıldı. Ardından ikinci bir haber. Sağlık Bakanı tecavüze uğrayan kadının bebeğine de devlet bakar dedi. Bunun üzerine zaten Melih Göçek de konuşmuştu. Melih Göçek'in Twitter'dan başka bir kadınla da atıştığını biliyoruz. Sen çok mu kürtaj yaptırdın? Çok mu biliyorsun?" demişti. Sonra kürtajı yasaklayacak kanunun haziranda meclise sunulacağı açıklandı. Ardından havayolu çalışanlarının grev yolu çalışanlarına grev yasağı getiren ee, yasa meclisten geçti üstelik bunların hepsi bir günde oldu meclisten bir günde geçti 150 e, havayolu çalışanı grev yaptığı için işten çıkarıldı ki bu sayı güncellenmiş versiyonu 300'ü geçti tütün ve alkole yüzde 15 zam geldi ardından da emniyet çok Ay, bunu mu söyleyeyim buradan başlayayım emniyet güçlerinin copları demire çevrildi ve bununla ilgili üzerine başka bir haber daha geçti. Ee, ve e, aslında şey söylendi. E, artık göstericileri bir taraftan da yakacaklar falan diye bir şey. Yeni bir e, aslında yeni bir yeni bir makine yapılmış. E, ve o insanların bir şekilde derisinin altını işleyerek göstericileri yakıyormuş. E, devlet anladığımız kadarıyla ağır e, gösterilerde de bunu kullanacakmış. Bu da Yine e, emniyet gücünün başka bir aldığı önlemdi diyelim. Yine KCK davasına katılan 103 avukat e, ve hukukçu tabii hakkında soruşturma başlatıldı. Çamlıca'ya dev bir cami projesi Geldi. Ardından da bununla yarışırcasına aynısının Diyarbakır'a hatta çok daha büyük kapasiteli olanın Diyarbakır'a yapılacağı söylendi. Üstelik başka bir alan yıkılarak yapılacaktı. ve En son kentsel dönüşüm yasasına da onay verildi. Dediğim gibi aslında çok kötü bir tablo çizmek istemezdim ama yaza girerken de çok iyi haberlerle girmemiş olduk. Bu hafta balık gözünde biraz bunlardan bahsettik ve yine döneceğimiz konu kürtaj meselesi aslında... Ee, dediğim gibi yine en, en son 29 Mayıs'ta kadın ve erkek güreşçi meselesini konuşmuştuk. Bu haftada yine kürtaja, kürtaj meselesine ağırlık veriyoruz ve 3 Haziran'da Kadıköy'de kadınlar bir miting yaptılar. Ee, o mitingten sesler, ufak tefek görüşler dinleyeceksiniz az sonra. Ve ardından da yine 10 Haziran'da yani bu geçtiğimiz pazar günü rahatsız erkekler sokaktaydı. Taksime indiler ve bir basın açıklaması yaptılar. Öncesinde de bir yürüyüş vardı. Çevreden oldukça fazla destek gördüler. Köstek gördükleri yerlerde oldu. Aynı zamanda bir yerde İstiklal Caddesi'nin bir yerinde de e, aslında şehit yürüyüşüyle denk geldiler. Sloganlar orada birazcık farklılaşmıştı. Biraz sonra dediğim gibi bunları dinleyeceğiz. Bu seslerin hepsini arka arkaya dinleyeceğiz. Ve ardından tekrar burada olacağız. Ama ondan önce yine 3 Haziran'da yapılan bu kadın mitinginde, kadın mitinginden sonra Vakit Gazetesi'nin attığı bir başlık var ki bu da oldukça fazla konuşuldu. Hayvandan da aşağı yaratıklar dediler ve bu bütün aslında bütün medya bir şekilde bu Kürtaj meselesine bu eyleme ve bu konuşulanlara yer verirken e, yine akit yeni akit yine bunu sür manşetten üstelik de böyle vardı. Ceza alıp almayacakları meçhul ama artık bu konuyla ilgili birilerinin bir şey yapması bir şey söylemesi gerekiyor. Zira bir basın yayın organının böyle rahatça istediği gibi bu şekilde manşet atabiliyor olması bence bayağı tehlikeli boyutlara geldiğini de gösteriyor. Burada kesinlikle aslında basının özgürlüğüyle ilgili bir derdimizin olmadığını hatta basın özgürlüğü ile ilgili de aslında çok fazla derdimizin olduğunu e, en geniş seviyelere ulaştırmaya çalıştığımızın da altını çizmek gerekiyor en azından ben kendi adıma öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ama hayvandan da aşağı yaratıklar kurt için sahnedeydi söylenebilecek bir şey değil diye düşünüyorum. Bunun da e, referansını aslında Kur'an-ı Kerim'den almışlar. Öyle yazmışlar gazetede de. Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinde hayvandan da Aşağı olarak tarif edilen e, ve edep, ahlak, haya kavramlarını hiçe sayarak kürtaj hakkı adı altında e, hürriyet istemeyi sürdürüyorlar. Hem de alçakça ve şerefsizce demişler. Bununla ilgili aslında şikayetlerimizi de bekliyor bence bu haber diye düşünüyorum. Şimdi o zaman önce 3 Haziran'daki mitingden sesler dinleyelim. Ardından da yine 10 Haziran'daki mitingden sesler dinleyeceğiz. Sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sosyo Sosyo Kürtaş haktır, Uludere katliam. Elini bedenimden çek bu benim bedenim, benim kararım ve evet Kürtaş bir haktır ve Uludere bir katliamdır. Yani e, tabii olanlar çok üzücü. E, aslında burada çok daha büyük bir kalabalık olmalıydı. Bence tepki yetersiz. Çok daha fazla, çok daha geniş bir katılım olmalıydı. Ben öyle düşünüyorum. Ya zaten hakkımız olan şeyi vurgulamaya geldik o kadar. Ha? <gülüyor> so, a mesaj? Yani gradyo için kaydediyorum. Uh, yani İngilizce de konuşabilir miyim? Of course. Ya yeah, aslında Türk diyelim. Oh, gosh. <gülüyor> yeah. Ah uh, Well, I was heading, I was gonna go on a bike tour. But then the, the entire street was, uh, you know, was taken up by the protests, So I decided to join. Hmm. And I support the cause. Don't really like what the president said about abortion, and don't like his, his scapegoating schemes, you know, about uludere. So I kind of support this. Hope, hope everything goes well with the, with the protests. Hope it actually, hope it will lead to the president not actually making, you know, not, I hope it doesn't lead to type making like some stupid stupid law. <laughs> Aç Kadınların En Temel insan Haklarından Bir Tanesidir. AKP İktidarı Getirmeye Çalıştığı Yasalarla Artık Sabrımızın Sonunu Taşırdı. Bu Yaptığı En Son Çıkarmaya Çalıştığı Yasa işte Yapılanların Arasında En Fenasıydı. Şu Zamana Kadar Bundan Önce iki Mitinge Katıldım. Biri Ablamın Katılmış Oldu eczacıdır. Eczacılar mitingiydi. Diğeri çağlayan mitingiydi. Şimdi de bu. Ama bundan sonra mitinglere katılmaya devam edeceğim. Bunun sonu sadece sokaklarda yürümek gibi görünüyor. Hepimizi mütemadiyan dövçüde düşünen başbakan ve sez ekibi kürtaj yasa tartışmasını tüm sakinliğiyle başlattı. Kadınlar vatla afkelerini dile getirdiklerinde de tüm bunlar feminist propaganda diyerek başta feministlerin ve öfkesini dile getiren tüm kadınların söylediklerini çarpıtma kamu vicdanından izole etmeye çalıştı. Oysa kadınlar her efkilerinde yalnız değil. Bizler kürtaj karşı erkekler olarak kürtaj yasağı tasarısı geri çekilene kadar tüm gücümüzle sokakta olacağımızı beyan ediyoruz. Çünkü devletin tahakküm alanını genişletmesinin kadın erkek hepimizin yaşam alanına daraltılması anlamına geleceğini biliyoruz. Kadınların kürtaja dağın riadelerini ellerinden almaya kalkışmak kadına yönelik devlet şiddetinin ve de baskının bir göstergesidir. Sorunlu denilen bir, bir durumda kırtas seçeneğini kullanmak kadınların kendi nihai kararlarıdır. Bu kararların alınması üzerine erkeklerin alımsız konuşması, kendilerini karar mercisi görmesi haddini bilmezliktir. Bu kadınların bedenini kanıya ait bir meta olarak görmektir. Oysu bedenler ve zahımlar da kanıya ait değildir. Çocuklar ve yetişkinler devletin mülkü değildir. Devlet haddini bilmelidir. Bu tutum mevcut siyasal iktidara güç kattığı kadar... Erkek egemen mantığında kaçışmasına yol açıyor. Ayrıca soruyoruz. Neden erkekler bu konuda kendi sorumluluklarıyla yüzleşmiyor? Halbuki asıl konuşulması gereken şey, kürtajdan önce erkekler değil mi? Bir kadın neden kürtaj seçeneğini başvuruyor durumun bakanları? Her şeyden önce, biz erkeklerin kendi keyfimiz için korunma yatanlarını ustanmayışımız, kadınların bedenlerini kendimize ait görmemiz yüzünden değil mi? Bu dönemde otuz insanı katlederken yaptığı katlanmayı sürece inkar eden AKP, inanç sinirliği yapmaya çalışıyorum onu da beceriliyor. AKP insan hayatına gerçekten değer veriyor olsaydı, kirpacı yasaklamaya kalkacağına kadınlar ve erkek çocukların cinsiyetçi ve ayrımcı olmayan eğitim almalarını sağlardı. Onlara cinsel sağlık konusunda yeterli bilgi verip korunma yöntemlerini öğretiyorlar. Erkeklik taslama, korunmaktan kaçınma. Erkeklik taslama Korunmaktan kaçırma. Kırtaylı cinsel korunma yöntemleri konusundaki bilgisizliğimizin sorumluluğu biz erkeklerdedir. Devletin böyle bir derdi yok. Arkadaşlar ve destekçileri daha fazla zorunlu ameliylik istiyor. Erkeklerin sürüp giden bir rahatlığından almazlığından yararlanarak daha fazla nüfus istiyor. Daha fazla ucuz emek gücü istiyor. Hasımsız gel çalışanların sayısının artmasını ve emeklilik hakkını elde edenlerin sayısının azalmasını istiyor. Daha fazla asgari işletti, daha fazla işçi, daha fazla stajlar, daha fazla çırak istiyor. Sömeri düzeninin çocuk ve genç üzerinden tekrar tekrar inşa etmek istiyor. Bir Avruz Kâhni yani gay, seksüel ve trans bilgileri yönelik nefret suçlarını, trans ve onu tabiyle yine aynı sebaktan destekliyor. Çünkü uçuş geçe doğurmayacak birliktelikler devletin işine gelmiyor. LGBT dinleyenler diyenlerine kötü örnek oluyor. Erkekler olarak yapmamız gerekenler açık ortada. Kendini modern, muhafazakar, ateist ya da dindar olarak tanımlayan tüm erkeklerin sorumluluk almaya, kendi üzerlerine düşen korunma sorumluluğundan kaçmamaya çağırıyoruz. Kadına yönelik şiddete ve karşı olduğu söylerken Kürtaş'ın ayrı bir konu olduğunu ifade eden tüm erkeklerin bu ikiyüzlü centilmenlik söylenlerinden arınması gerekiyor. Başbakan'ın gazetelerinde yazan ve size Atakir Devlet'in kadını yönelik şiddetini ikna etmeye çalışan adab-ı muaşeret uzmanı, kibar erkek köşe yazanlarının yalanlarına kanmayın. Size kürtajı, kadının kendi bedeni üzerindeki hakkından başka bir şeymiş gibi sunmalarına, kürtaj yasağını beni bir tartışmaymış gibi sunmalarına kanmayın. Kadınların özgürlüklerine, adamlarına, kendi rızaları dışındaki bu politik müdahaleyi kabul etmiyoruz. Tartıştırmıyoruz, başka seçenek tanımıyoruz. İsyan sayısı, kürtaj yasağı, kadına yönelik erkek ve devlet şiddetidir. Biz bu şiddete, bu suça ortak olmuyoruz. Kadınlar özgür olmadan hiçbirimiz özgür değiliz. <gülüyor> <gülüyor> ee, ismini ismini tamam, 10 gün yiyeceğiz merhabalar. Merhabalar. Ee, şimdi basın açıklaması oldu. Ee, rahatsız erkekler. Esasında iki hafta oluyor. Neredeyse bu ııı e, açıklamanın ardından. Ve sonuçta erkekler de bir tepki verdi bugün. Aslında ben nasıl bir araya geldiğinizi soracağım. Iıı Ge geçen günlerde bir toplantı yaptığınızı biliyoruz. Hı -hı. Erkekler neler rahatsız? Neler rahatsızlalıkları çok açık ama bunu nasıl bir araya getirip söyleme kararı verdiler? Aslında bir toplantı çağrısı yapıldı. O çağrı üzerine bir araya geldik. Ben rahatsız erkekler grubundan değildim yani. O sayfa hazırlayan arkadaşlardan değildim. Hı -hı. Ama böyle bir erkek kadına dönük böyle bir müdahaleye karşı tepkimiz vardı. Yani aslında bu sadece kadına dönük değil, hepimizin hayatına dönük bir müdahale olduğunu düşünüyoruz ve Kürtaş hakkı üzerinden, Kürtaş hakkını gasp etme çabası üzerinden kadın iradesini hiçleştirme gibi bir yönelme olduğunu düşünüyoruz. Ama bu aynı zamanda bizim irademize dönük de bir saldırı oluyor. Çünkü biz egemenlik, egemenlik istemeyen erkekler olarak bu ve bu erkek egemen istemeyen rast olan erkekler olarak buna karşı bir tepki göstermek gerektiğini düşünüyoruz. Kendimizden de başlıyoruz. Kendimizde kendimiz iğneyi, çuvaldızı eksik bırakmak istemiyoruz. Çünkü kendimizden kendimizi gündemde tutmadığımız sürece aslında o bir bütün olarak erkek yemen takimi sürdüreceğimizi isteğimizden bağımsız o çarkta bir vida olacağımızı düşünüyoruz. Biz o çarkta çomak olmak istiyoruz. Biraz bundan sonra da böyle bir eylem için bir araya geldik. Şunu biliyoruz. Mevsim isyan mevsimi, mevsim kadın isyan mevsimi. Biz sadece o isyanın ateşi diye tabir edilen o müthiş benzetmede odun olabiliriz, çöp olabiliriz. Ama bunu yapmak da en azından tarafımızı belli etmek, safımızı belli etmek, Kendimizle mücadele ettiğimizi gösterirken erkek egemenlikle mücadele ettiğimizi göstermek açısından da önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ama biz bir başlangıç yaptık. Şimdi bunu kendi içimizdeki erkeklik tartışmalarıyla sürdüreceğiz. Biz de bir araya gelen, çok değişik çevrelerden bir araya gelen insanlarımız. Kimimiz sosyalist partilerde örgütlü insanlar var. Kimimiz anarşistler var. Kimimiz sadece bu konuda duyarlı olup kendi meslek örgütüne örgütlü insanlar var. Ama bir başlangıç yaptık. Yani bunun aslında kadın isyanının bizi teşvik eden yönü olduğunu görmek gerekiyor. Yani bu teşviki en iyi şekilde, en iyi tarzda kendimizi de değiştirerek, dönüştürerek erkek egemenliğe hücum etmek konusunda kendimiz hazırlık yapıyoruz. Kadınların Kadınları takip ediyoruz, kadınlardan öğreniyoruz. Ya bu konuda umarım bize daha çok yardımcı olmaya devam ederler. Peki şimdi mücadelede birlik konusunda Aslında aklımda takılan bir şey var. Şimdi mesela geçen gün kadınların yaptığı eylemde erkekler yoktu. O kadına açık bir eylemdi sadece. Şimdi siz zaten rahatsız erkekler olarak ortaya çıktınız. Ondan sonra örgütlenme konusunda kadınlarla birlikte hareket etme gibi bir karar olacak mıdır? Ya aslında şu anda çizdiğimiz bir yol yok. Yani biz bir araya gelelim dedik ve bu konuda bir tepki gösterin dedik. Beraber eğlerken, beraber eylem hazırlanırken, beraber üreterek öğreniyoruz. Yani ama bana soracak olursan, kişisel fikrim soracak olursan kadınların kendi iç örgütlenmelerinde ayrı bir hatta ilerlemeleri doğaldır ve öyle olması gerekir. Biz erkekler ne yapacağız diye biz yine buradan bakmamız lazım. Tabii ki kadınlardan öğrendiğimiz söyledim. Atölyelerimizde bize kadınlar yön gösterecek. Kendi erkekliğimizle hesaplaşırken biz kadınlardan yardım isteyeceğiz. Ama örgütlenme dediğimiz şey eziden cins olarak kadınların kendi örgütlenmeleriyle ilerlemeleri ve erkek egemenliğe oradan müdahale etmeleri çok doğal bir hakkıdır ve esasen de erkek egemenliği geriletecek olan budur. Yani Biz de beraber çünkü kadınla erkek ne zaman bir arada olsa o tarihsel rollerin de şeyle erkek hemen bir yönetme pozisyonuna girebiliyor. Yani bu yönetmek istemese de var olan durum ona teşvik ediyor. Bunun içinde kadınların hem yönetmeyi hem de kendi isyanlarını kendilerine örgütleyeceği bir süreçteyiz. Dediğim gibi onlara kendi örgütlenmelerini ve kendi isyanlarını daha büyük alanı taşıyacaklar. Biz de onlardan öğrenerek, daha küçük alanda olduğumuzu bilerek bu konuda kendimizi örgütlemeye çalışacağız. Ama onlardan öğreneceğiz, eğer onlar bize katkıda bulunursa ne mutlu bize. Ama yani bizim onlara katkıda bulunma gibi ne bir söylemimiz olabilir, ne bir duruşumuz olabilir, ne de bir haddimiz olabilir. Yani o haddi görenler zaten erkek egemenliği tekrar tekrar üretenler olabilir. Merhaba. Soralım. Siz bir rahatsız erkek olarak aslında bu kürtaj ile ilgili en çok neyden rahatsız oluyorsunuz? Kürtaj ile alakalı kadınların beden üzerinde her konuda olduğu gibi özellikle devletin bu kürtaj yasası ile alakalı e, insanların, kadınların üzerinde bir beden, bedenleri üzerinde bir tahakküm e, kurma girişimi söz konusu var. E, bu vesileyle e, tahkümün de ötesinde e, insanlara neyi nasıl ne şekilde yapacağına yapmayacağına e, direkt böyle e, karar verme peşinde koşan bir zihniyetle karşıyayız. E, bu nedenle e, bunun, bu, bu da özellikle erkekliğimin ezildiğini e, ondan sonra onuruma dokunduğunu e, hissettiğim için buradayım. Buna itiraz ediyorum buraya gelip, sebep bu, ee, rahatsız erkekliğilerin de bu konudaki rahatsızlığı e, esasında bu, bunu oluşturuyor. E, çünkü direkt böyle e, bedenlere saldırı var, kadın bedenine e, müdahale var, onun üzerinde egomonya kurma, iktidarını pekiştirme e, arzusu var. Zaten biraz sonra okunacak basın bildirisinde de göreceksiniz ayrıntılı bir şekilde. Ve her şeyden de önemlisi artık yeter diyoruz. Çünkü erkek olarak benim de yani biz buradaki erkeklerin de birçoğumuzun da onurun yeteri kadar zedelendiğini düşünüyoruz. Bizim adımıza bir takım kararlar alınıyor ve bunu yapan erkek e, egemez diyoruz. Buna itiraz ediyoruz. Erkekler torunu... Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'nün de bu haftalık sonuna geldik. 3 Haziran ve 10 Haziran'daki kürtaja karşı mitinglerden sesler dinledik. Bu konunun arkasındayız. Bu konuyu takip etmeye devam ediyoruz. Sokaktan seslerle takip etmeye devam ediyoruz. Ve başka bir konu da... Çok kısa bahsetmek istiyorum. 9 Haziran'da bir spor e, gazetesi çıktı. E, açık, mert, korkusuz e, AMK spor gazetesi. Ben bununla ilgili, ismiyle ilgili ciddi bir problemi olduğunu düşünüyorum bu gazetenin. Ama bu da başka bir programın konusu diye düşünüyorum. Bir sonraki program 26 Haziran'da. Eğer isterseniz siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi bana mail atabilirsiniz. Ve biraz da oradan konuşmaya başlamış olabiliriz. Mailim seçil türkan gmail.com 26 Haziran'da görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.